Allah Allahu Allahu Allah, Allah Allah Değerli Müslümanlar Allah Sübhanehu ve Teala Resulünü bu kitap ile göndermiştir. <gülüyor> İnsanlar bu kitap ile uyarılmıştır. Bu kitaba iman edenler Allahu Teala'ya bu kitap ile ibadet ederler. Müslümanlar bu kitap ile yaşarlar. Bu kitap için ölürler ve bu kitap için yaşarlar ve bu kitap için ölürler. Allah'ın emirleri bu kitaptadır. Allah'ın yasakladığı şeyler bu kitaptadır. İlahi Kelimetullah davası bu kitaptadır. İlahi Kelimetullah davası bu kitabın kendisidir. Bu kitapta Allah'ın hükümleri bulunmaktadır. Müslümanın anayasası bu kitaptır. Bu kitap adalet kaynağıdır. Şerefli selefimiz bu anayasayı, bu adalet kaynağını, bu ilahi kelimetullah davasını yeryüzüne hakim kılmak için mücadele etmiştir. Atalarımız... Bu dava uğruna sancak kaldırmıştır. Bu dava uğruna at koşturmuştur. Bu dava uğruna kan dökmüşlerdir. Bu kitap Müslümanların anayasasıdır. Bu kitap Müslümanların hüküm kaynağıdır. Hayat rehberidir. Yaşam kılavuzudur. İşte bu kitap Kur'an-ı Kerimdir. Teenzilü mirrabil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmedir. Değerli Müslümanlar, düsturumuz bu kitaptır. Bu kitap Müslümanlar arasındaki hakemdir. Müslümanlar bu kitaba tabi olurlar. Bu kitaba boyun eğerler. Buna muhakeme olurlar. Allah için sizlere soruyorum. Allah'a karşı zannınız nedir? Allah subhanehu ve teala bu kitabı insanlığa zulüm olsun diye mi indirmiştir Allah subhanahu ve teala insanlar arasındaki adaleti ve düzeni bu kitabı indirerek mi bozmuştur bu kitapta bir eksiklik mi bulunmaktadır yoksa bu kitapta yanlış şeyler mi vardır bunların hepsi tabi ki hayır <gülüyor> Resul dedi ki ey Rabbim Şüphesiz ki kavmin bu kitabı terk edilmiş olarak bıraktı. İslam ümmetinin başına gelen en büyük musibetlerden bir tanesi de böyle bir değerin terk edilmesidir. Bütün kalp hastalıklarının tek sebebi Kur'an-ı Kerim'i terk edilmesidir. İnsanların imandan küfre, izzetli bir halden, zelil bir hale, galibiyetlerden mağlubiyete düşmesinin yegane sebebi Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesidir. Değerli Müslümanlar eğer bizler Kur'an'ı okumuyorsak Kur'an'ı dinlemiyorsak Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorsak bu kitabı tefekkür etmiyorsak ahlakımızı ahkamımızı ondan almıyorsak onda şifa aramıyorsak Göğüslerimiz, gönüllerimiz onunla huzur bulmuyorsa bizler Kur'an'ı terk etmişizdir. Eğer bizler hayat nizamımızı Kur'an'a göre tanzim etmiyorsak, ona göre boşanıp, ona göre evlenip, ona göre boşanıp, ona göre mirasımızı taksim etmiyorsak, ticaretimizi ona göre yapmıyorsak, bizler anayasamızı Kur'an'ın maddelerinden oluşturmuyorsak, bizler Kur'an-ı Kerim'i terk etmişizdir kardeşler. Hani Kur'an Müslümanlar için hidayet kitabıydı. O halde herkes Kur'an ile münasebetine bir baksın ve ne kadar hidayetli olduğunu görsün. Çünkü kim ki Kur'an'dan uzaklaşmışsa o oranda haktan uzaklaşmıştır. Her kim ki ne kadar Kur'an'a yapışmışsa ne kadar Kur'an'a tutunmuşsa o kadar hakka tutunmuştur. Hani Kur'an-ı Kerim Müslümanların anayasasıydı. Değerli Müslümanlar, adam çıkmış diyor ki, öyle bir anayasa oluşturalım ki bütün dinlere eşit olsun. Hatta sözünü teyit etmek için diyor ki, bizim oluşturduğumuz anayasa, ateizme bile güvence versin. Değerli Müslümanlar, nasıl oluyor da Allah subhanehu ve teâlâ'nın aziz kıldığı dini diğer dinlerle aynı seviyeye getiriliyor? Nasıl oluyor da Allah'ın izzetli kıldığı Müslümanlar ataları, atalarının maymun olduğuna düşünen insanlarla aynı seviyeye getiriliyor? Değerli Müslümanlar, Allah Teala demiyor mu? Ve ceale kelimetel lezinekferus sufla ve kelimetullahiyer Kafirlerin kelimelerini Allah zelil kıldı, alçak kıldı. Allah'ın kelimesi ise en yücedir. Rabbimiz Tebareke ve Teala demiyor mu? Hiç Müslümanları mücrimler gibi kılar mıyız? Nasıl oluyor da bu insanlar anayasa oluşturup Allah'ın aziz dinini izzetli Müslümanları diğerleriyle bir seviyeye tutuyorlar ve insanlar da hala bunlara destek vermeye devam ediyorlar? Değerli Müslümanlar, adam diyor ki Laiklik, din karşıtlığı değildir. Devlet layık olabilir. Ve ben bir Müslüman olarak eğer dinimi yaşıyorsam mesele bitmiştir. Değerli Müslümanlar, her şeyden önce bu ümmetin Hristiyanlara ve Yahudilere adım adım karış karış uydukları meselelerden bir tanesi de kelimelerin anlamlarını ve manalarını çarptırtmaktır. Ve insanları kandırmak için meseleleri, kavramları farklı göstermektir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. kelime <gülüyor> Onlar kelimelerin manalarını değiştirmektedirler. Hadi kardeşler. Laiklik din karşıtı değildir diyor. Bu ne demek? Laiklik din karşıtı değil mi? Değerli Müslümanlar. Madem laiklikliğin din karşıtı, karşıtlığı değil de neden Türkiye'deki bütün din, din düşmanları laikler tarafından çıkmaktadır? Ya da neden laikliğin savunucuları hep din düşmanlığı yapmışlardır bu ülkede? Değerli Müslümanlar, hiç bir şeyi üretip piyasaya süren mi onun manasını daha iyi bilir yoksa onu sonradan kabul eden mi? Bakınız, laikliği icat edip piyasaya süren insanlar... ...laikliğin... ...din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılı olduğunu... ...apaçık bir şekilde belirtmişlerdir. Yani dinin... ...herhangi bir kanununun... ...devletin anayasasından arındırılması demektir. Laiklik. Kaldı ki... ...adam diyor ki... ...ben bir Müslüman olarak... ...eğer dinimi yaşayabiliyorsam... ...mesele bitmiştir. Evet. Belki onlar için mesele bitmiş olabilir. Çünkü... Onların bu sözlerindeki kastı yani ben bir Müslüman olarak yaşıyorsam sözündeki kastı Diyanet Müslümanlığıdır değerli Müslümanlar. Diyanet Müslümanlığıdır. Laik devlet diyanete bir saha verir. Ve diyanet de bu saha içerisinde insanlara İslamiyeti anlatır. Laik devletin diyanete vermiş olduğu bu oyun sahası bu saha kural ve çerçevelerden oluşan bu saha Allah subhanehu ve Taala'nın aziz dininde şu Kur'an-ı Kerim'de toplasanız 5 sayfa 10 sayfayı geçmemektedir. 5 sayfa 10 sayfayı geçmemektedir. Çünkü onlar ancak namazı anlatırlar. Ancak haccı, orucu ve zakatı anlatırlar. Efe tu'minune bibağd-i kitabı ve tekfuruna bak. Yoksa sizler kitabın bir kısmına iman edip ...bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Nerede kaldı bu Kur'an'ın gerisi? Bu hükümler kimin için indirilmiştir? Değerli Müslümanlar... ...adam konuşmasının devamında diyor ki... ...ben Mısır'da da bunu söyledim. Hüsnü Mübarek devrildikten sonra... ...Muhammed Mursi oraya seçildi... ...ve yeni bir anayasa oluşturulacağı sırada... ...büyük dev opera salonunda... Bu adam çıktı ve dedi ki: "Ben sizlere layıkli tavsiye ediyorum. Çünkü hangi anayasa din temeliyle oluşturulmuşsa o anayasa başarısız olmuştur. Hangi anayasa da bütün dinlere eşit bir şekilde eşit bir şekilde oluşturulmuşsa işte o anayasa başarıya ulaşmıştır." dedi. Bunun konuşmasının ardından Nasrullahoğlu ayağa kalktı ve dedi ki: sen ne yapıyorsun? Bizler Müslüman olan kullarız. Allah subhanehu ve teala'nın kendisine ibadet ederiz. Nasıl olur da halkı Müslüman olan bir topluluğa sen kalkar da laikliği tavsiye edersin deyip onu tövbeye çağırdılar. Ve kardeşler Allah subhanehu ve teala diyor ki onlara la ilahe illallah deyin denildiği zaman onları bir kibir ve gurur sarar. Bu insan bu tövbe çağrısına uyacağına bugün kalkmış, yapmış olduğu şey sanki bir marif etmiş gibi kalktı ve dedi ki ben bunu Mısır'da da söyledim. Bizim programımız, layıklığa karşı bakışımız en başından beri bellidir. Bunu bu insan defalarca söyledi ve lakin insanlarımız bunu anlamaktan aciz kaldı. Yapılan yollara, hastanelere ve köprülere karşı dinlerinden taviz verdiler değerli Müslümanlar halbuki Allah Subhanehu ve Teala diyor ki: "Vellezî ersale rasûlehu bil ve Müşrikler kerih görseler dahi Allah Teala dinini bütün diğer dinlere galip kılmak için resulünü hakdîm ve hakdîm ve hidayet ile göndermiştir. Ve Allah Subhanehu ve Teala onlar her ne kadar İslamiyeti diğer rezil dinlerle, diğer batıl dinlerle bir görseler dahi Allah Subhanahu ve Taala'nın dini en yücedir, en oludur. Onlar bunu kerih görseler dahi Müslümanlar izzetlidir, izletlidirler.